Camiye giderse daha çok sevap alır. Ay, ay. Yani camiye gitmez de eşiyle tek başına kılma yerine eşiyle cemaat olup kılarsa tek başına kıldığından daha çok sevap kazanır. Ama camiye gidip kılarsa daha çok sevap kazanır. Çünkü camiye gidince kadar attığı her adımına, adımından dolayı bir sevap kazanır. Aynı zamanda bir küçük günaha da bağışlanmış olur. Cemaatle kıldığımız namazda cemaatin sayısı ne kadar çoksa yani cemaat ne kadar çok olursa sevap da orada çok olur. Bir de e, Peygamberimizin cemaate gitmeyi, camiye gidip ca ediyorsun. camide cemaatle namaz kılmayı teşvik eden birçok hadis-i şerifler var. Yani bunları esas alarak evde cemaatle kılmak yerine gidip camide cemaatle kılmak daha seyaptır.